ve o semî'ul alîm. Taleb müminler iman kardeşliği kardeşlik hukuk hukukunu Allah için olması olmasını gerektirir. Kardeşlik hukukunu Allah'ın dini üzerinde temellendirilmesini gerektirir. Kardeşlik ahkamını da yine yüce Rabbimiz'in Kur'an'da etmiş olduğu, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hadisi şeriflerinde vaaz etmiş olduğu ölçülere göre ayarlar. Bizi binken bireden Milyonları bir eden, tek yürek, tek bilek, tek güç eden imandır. Yüce Rabbimiz İslam'ın kardeşlik hukukunu insanlar arasında yerleştirdiğini Kur'an-ı Kerim'de beyan ediyor birçok yerde. İz kuntum a'daen fe'alef beyne kulubikum Siz birbirinizin düşmanıydınız. Allah aranızı buldu, kalplerinizi birbirinize yakınlaştırdı. Bunu iman etmekle başardınız. Bunu İslam'a girmekle başardınız. Bunu Kur'an'a ve sünnete tabi olmakla başardınız. Bunu her işinizi Allah rızasına uydurmak için gayret sarf ettiğinizden dolayı başardınız. Bu manada Kur'an-ı Kerim'de birçok ayeti kerime var, hadis-i şeriflerde var. Dolayısıyla bu İslam'dan önce birbirleriyle harp eden kavimler, Arap kavimleri hatta bazı savaşlar 40 yıl kadar uzun sürmüştür. Sürekli savaş, katliamlar Arap aleminde devam ede gelmiştir. Ancak İslam gelince, insanlar iman edince bütün bu savaşlar bitmiş Aralarında sevgi, muhabbet oluşmuş. Bunu da Allahu u Teala oluşturmuş. Dolayısıyla o insanlar birbirlerini seven kardeşler olmuşlardır. Kardeşlerin de birbirlerine karşı hakkı, hukuku vardır. Bu haklar, bu hukuklar Yüce Rabbimiz tarafından bizlere vaaz edilmiş hukuklardır. Özellikle fitne çıkarmamak, bozgunculuk yapmamak, İslam kardeşliğini, birliğini, beraberliğini, bütünlüğünü zedeleyecek herhangi bir e, davranışta bulunmamak Allah'ın bir emridir. Uyanan fitnelerin ateşini söndürmek Allah'ın bir emridir. Fitne olduğunda Okları, mızrakları kırmak, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bir emridir. Yangına körükle gitmemek, dinimizin bir emridir. Hülasa, İslam kardeşliğini, birliğini, beraberliğini, bütünlüğünü, tevhidi, zedeleyecek, ona halel getirecek, zarar verecek, her türlü davranıştan uzaklaşmak İslam'ın emridir, dinimizin emridir, Hüce Rabbimizin emridir. Öyleyse her mümin diğer mümini eleştirirken hakka, hukuka, adalete riayet etmesi lazım. وَاتَّقُوا فِتْنَةً La tusibanellezine zalemu minkum khasse Özellikle zulüm yapmak suretiyle adaletsiz adaletsizlik yapmak suretiyle batılı konuşmak suretiyle iftira etmek yalan konuşmak suretiyle fitneye sebebiyet verenler ve zulmedenler bu şekilde bu yaptıklarından korksunlar. Bu yaptıklarının semeresinden cezasından korksunlar. Özellikle bu fitnenin zararının kendilerine bir ceza olarak dünyada ve ahirette musallat olmasından çekinsinler de bu fitneleri uyandırmasınlar. Kardeşliği bozmasınlar. Birliği, beraberliği, bütünlüğü bozmasınlar. Müslümanlar arasında olan İslam kardeşliği, İslam sevgisi, müminlik, muvahhitlik ilkelerini bozacak her türlü davranışlardan sakılsınlar. Öyleyse değerli müminler, hiçbir grup kendi özel maslahatı için bir başka grubu karalamak durumunda olmaması lazım. Bu İslam kardeşliğini zedeleyen bir durum. Her Müslümanın kendine ait anlayışları, kendine ait yorumları, kendine ait yaklaşımları olabilir. İslam kardeşliği ise iman etmek ise bunları sineye çekmek, geniş bir yüreklilikle algılamak yine de ne olursa olsun İslam kardeşliğinin önüne set çekecek İslam kardeşliğini bozacak bir davranışlar yumağı haline gelmesine müsaade edilmez. Hiçbir Müslüman da buna müsaade etmemelidir. Çünkü Yüce Rabbimiz وَعَتَصْرِمُوا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيعًا hep beraber Allah'ın ipine sarılın. Ve la teferrakû. Ve la teferrakû. Tefrikaya düşmeyin. Tefrikaya düşmeyin. Allah'ın ipine sımsıkı sarılın. Allah'ın emri. O yüzden iman edenler olarak, müminler olarak, Müslümanlar olarak muvahhid Müslümanlar olarak Allah'ın ipine sımsıkı sarılmakla mükellefiz. Ve tefrikaya düşmemek, İslam kardeşliğini zedeleyecek davranışlar içerisine girmemek bizim görevimizdir. İslamlık görevimizdir. Mümin olmanın bir gereğidir. Allah'ın muvahhid kulu olmanın bir gereğidir. Allah'ı razı edebilmek için yapılması gereken erdemli bir davranış davranış e, olmanın davranışlı olmanın gereğidir. O yüzden özellikle fitne zamanında müminlerin birbirlerini zedeleyecek birbirlerini incitecek davranışlar içerisinde olabildikleri fitne zamanlarında her müminin görevi mümin olduğu dan dolayı Allah'a iman ettiğinden dolayı bu kardeşliğimizi zedeleyecek her türlü davranışın önüne set çekmek, bunları konuşmamak ve okları kırmaktır. Kılıçları çekmek değil, kılıçları kınına koymaktır. Mümin olmanın gereği, muvahhid olmanın gereği budur değerli kardeşlerim. Rabbimizin emri de budur. Müslümanın, Müslümandan başka dostu yoktur. Müminin, müminden başka dostu yoktur. İslam'a kim besleyen, İslam'a düşmanlık besleyen çevreler dışımızda, dışımızda yani gerek iman etmeyen Yahudiler, Hristiyanlar, her zaman müminlerin ayağının kaymasını isteyen, müminlerin zayıf bir pozisyona düşmesini isteyen, müminlerin siyasi, iktisadi, kültürel alanda ilerlemelerini istemeyen, her zaman gerek ilmi alanda, gerek teknolojik sahada, Gerek silahlı güçler alanında zayıf, muhtaç, alan, isteyen, dilenen durumda, konumda olmasını temenni eden düşmanlar, her zaman müminlerin birliğini, beraberliğini bozacak fitne tohumlarını müminler arasında ekmeye gayret sarf ederler. Müminler ise uyanık olmak zorundadır müminin müminden başka dostu yoktur müslümanın müslümandan başka dostu yoktur müslüman kardeşlerimiz bizim kolumuz bacağımız ayağımız gözümüz kaşımızdır onlarla aramızda kardeşlik hukuku vardır yüce Rabbimiz bu kardeşlik hukukunu koymuştur hiçbir mümin bu kardeşlik hukukunu görmezlikten gelemez hiçbir mümin bu kardeşlik hukukunu zedeleyecek davranışlar içerisine giremez öteleyici efendim düşman görücü davranışlar içerisine giremez bu caiz değildir çünkü müminler müminlerin dostudur çünkü müminler müminlerle kardeştir innemel mu'minûne ikhvah fe aslihû beyna hıveykum ancak müminler kardeştir diyor allah Teala ancak müminler kardeştir Kardeşlerinizin arasını bulun. Kardeşleriniz arasında meydana gelen fitneleri söndürün. İzale edin. Vettekullah. Bunu yaparken de Allah'tan korkun, adil olun. Adil olun. Heva heveslerinize uymayın. Bu bendendir, şu sendendir. Benden olmayan mümin de olsa kabul değildir. Mantığı içerisinde olmayalım. Her mümin, her kıble ehli, Allah'a inanan, peygambere inanan, kıblesi Kabe olan, gönlünde Allah inancı olan, Resulullah sevgisi olan, her mümin bizim kardeşimizdir. Aramızda İslam kardeşliği vardır, İslam hukuku vardır. Aramızda ülfet vardır, merhamet vardır, sevgi vardır. Aramızda anlayış vardır. Aramızda tahammül vardır, sabır vardır. Aramızda İslam kardeşliği Hangi anlayışı, hangi kardeşliği, hangi sevgiyi, hangi ülfeti ve merhameti, rahmeti gerektiriyorsa o vardır, olmalıdır. Ve bizler Allah'a vermiş olduğumuz bu ahit, bu söz üzerinde İslam kardeşliğimizi devam ettirmek zorundayız. İslam kardeşliğimizi eğer bozarsak düşmanlarımıza, dış düşmanlarımıza yem olun. Onlar ayağımızın kaymasını bekliyorlar. Zayıf duruma düşmemizi istiyorlar. Lokma lokma bizi yutmak istiyorlar. Onları güldürecek, onları sevindirecek şekilde İslam kardeşliğimizi bozmayalım. Mümin muahid kullar olduğumuzu asla unutmayalım birbirimize sevgili, merhametli merhametli olalım. Birbirimize karşı anlayışlı olalım. Asla kardeş olduğumuzu unutmayalım değerli kardeşlerim. Şu dudakla efendim her şeyi konuşabilirsiniz bu dille. İleri geri konuşabilirsiniz. Heva hevesinize göre konuşabilirsiniz, konuşabiliriz. Ama dilimizi zapt eden, rapt eden iman olmalıdır. Adaletten ayrılmamak lazım. Ölçülü olmak lazım. La yajrumenkum şenaanun Bir kavmin size hücum etmesi sizi adaletten ayrılmasın. Ey olun. Adaletli olun. Allah'ın emridir. Adaletli olmak. Adaletli olmak. İslam kardeşliğinden ayrılmamak her müminin görevidir. Allah cümlemize bu İslam kardeşliğini, İslam sevgisini en güzel şekilde nasip eylesin. Bizi İslam kardeşliğinden mahrum eylemesin. Düşmanlarımızın güleceği bir pozisyona bizi düşürmesin. Değerli kardeşlerim, inşaatı devam etmekte olan cami ve Kur'an kursları için namaz sonrasında bir yardım talebimiz var. Allah yardımlarınızı kabul edilsin. Bu yardım talebi elbette müftülükten gelmektedir. Şimdi, oluyor. Şimdi mi? Ha, o. Çıkışta o taday olmaz mı hocam? Cami içerisinde mi olsun? Ha, Cami, e, çık, yani, ha, içeride mi olsun diyorsunuz? Ha, o. O. Tamam. Hocamız ne derse olur. Tamam buyurun. İçeride olabilir. Bir yandan toplayabilirsiniz. Bir yandan da. E, 2014 yılı takvimleri camimize gelmiştir. 4 lira karşılığında bu takvimler ee, dağıtılmaktadır değerli kardeşlerim. Dileyenler hemen namaz sonrasında kapının önünde bir arkadaşımız görevli olacak. Bu takvimleri sizlere arz edecekler. İhtiyacı olanlar veya alıp da eşine dostuna hediye etmek isteyenler alabilirler. Bu takvimlerin arka sayfalarında güzel hadisler ayet kelimeler, güzel bilgiler vardır bazı fikri bilgiler vardır bunlardan da istifade edilebilir inşallah Allah cuba'nızı mübarek kılsın Allah hepinizden razı olsun ve ahir davana elhamdülillahi rabbil alemin ve sallallahu ala nebiyyine Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in Fatiha